Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, Ilmahar programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde e, yemin konusunu ve ondan önce de adak konusunu ele almıştık. Daha önce de e, hac ve oruç konularını işlemiştik. Bu konuların hemen hemen hepsinde e, bir zaman zaman bir konuya temas etmiştik. O da be, be bunlarla ilgili bazı eksikliklerin, e, te, kefareti gerektirdiği ancak kefaretle telafi edilebileceğini söylemiştik. Bir önceki bölümümüzde yemin konusunu anlatırken de yine e, insanın yani bir Müslümanın yapmış olduğu yemine mümkün mertebe sadık kalmasını e, eğer buna sadakat gösterememişse bunu, e, e, bu yeminini tutamamışsa o zaman mutlaka e, buna kefaret ödemesi gerektiğini belirtmiştik. İşte e, bugünkü bölümümüzde de Gerek yeminle ilgili olarak gerekse diğer ibadetlerle olarak e, gündeme gelen kefaret konusunu e, ele almaya çalışacağız. Kefaret konusu yine ibadetlerin bir parçasıdır. İbadet kapsamında değerlendirilmiştir. değerlendirilmiştir. Çünkü bunlar bilerek ya da bilmeyerek yapılan bazı ihlal e, ya da günah ya da suçların e, Allahu u Teala tarafından affedilmesine vesile olmakta ya da e, bu ihlal ve suçların e, kötü sonuçlarını yine aynı cinsten, aynı ibadet cinsinden bir takım fiillerle kısmen telafi etme anlamına gelmektedir. Yani ona sebep olmaktadır. Şimdi kefaret sözlük anlamı olarak yani sözlükte e, örten, gizleyen gibi bir e, anlama sahiptir. Ama dini bir terim olarak da e, işlenen bir kusur veya günahtan dolayı, Yüce Allah'tan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bulunan bir tür mali ve bedeni ibadet olarak tanımlanmaktadır. Şimdi gördüğümüz gibi, yani bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, kefayetin sebebi bir ihlaldir. Yani bir şeyi çiğnemektir, ihlal etmektir. Bir şeyi eksik bırakmaktadır. Bırakmaktır. Bu ihlal ya dinen mutlaka yapılması gereken bir eylemin yapılmaması ya da aslında yapılmaması gereken bir şeyin yapılması şeklinde ortaya çıkabilir. Her iki durumda da yani bir kusur ya da günah işlenmiş olduğundan yani dinimiz bunların ibadet türünden bir fiille, yani aynen ona benzeyen başka bir ibadetle bunun giderilmesini ya da kusurların, eksiklerin bu şekilde telafi edilmesini ve affedilmesini sağlanmasını öngörmüştür. İşte fıkıh eserlerimizde, daha çok kefaret adıyla adlandırılan bu fiiller aynı zamanda bu işlenen kusurun, günahın bir tür cezası niteliğini de taşıyor. Dolayısıyla yani kefaretlerin hem bir ibadet özelliği vardır hem de bir suçun karşılığı bir ceza niteliği de söz konusudur. Yani kişi hem bu şekilde affedilebilme imkanı kazanmaktadır hem de cezayı da yerine getirmiş olmaktadır. Kefaret konuları dedik yani farklı farklı olabilir yani farklı farklı sebeplere dayanmış olabilir yani bunların yerine getirilme şekillerinde dikkate alarak aslında bunun hani ibadet ve ceza yönü dışında bir anlamda bir sosyal dayanışma yönü olduğunu da görüyoruz çünkü ya yani biraz sonra da göreceğimiz gibi yani bu kefaret yerine getirilirken, ya işte eski dönemler bakımından bir köle azadı söz konusudur. Ya oruç tutmak söz konusudur ya da belli sayıda fakirleri doyurmak ya da giydirmek. Yani bu şekilde yerine getirilmektedir. Hani bu oruç kısmını bir tarafa alacak olursak hani burada fakirleri, yoksulları giydirmek, giydirmek gibi durumlar söz konusu olduğu için bir anlamda hem hani toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı da sağlayan bir aracı olma özelliğinde e, bu şekilde e, görmüş oluyoruz. Hatta bazı e, ayetlerde bazı hadis-i şeriflerde ee, yani bu kefaretin bir ceza olmaktan daha çok hani günahları e, örten, küçük günahları e, affedilmesine sebep olan e, özelliği, yani mağfirete yaklaştırıcı özelliği de ön plana çıkarılmaktadır. Yani bunları daha önceki bölümlerimizde görmüştük ama kısaca tekrar söyleyelim. Mesela işte beş vakit namazı, Hz. Peygamber bazı, bazı hadislerinde beş vakit namazın, işte cuma namazının, Ramazan orucunun, umrenin, Kılı, yani bir sonraki namaza, cuma namazına, bir sonraki beş vakitte ya da bir sonra yapılacak olan Ramazan orucuna kadar ki, geçen süredeki yani bütün küçük günahları örten onlara kefaret olan bir özelliğinin bulunduğunu belirtmiştir. Yani bu bu yönde pek çok hadis-i şeriflerde vardır. Hatta bazı hadis-i şeriflerde de yani bir insanın başına bir üzüntü, bir sıkıntı, bir hastalık geldiği zaman yani bunların günahlara kefaret olduğu belirtilmektedirken yani bu alanda aslında kefaretin sadece belli eylemlerin cezası değil ama aynı zamanda da insanın affedilmesine, günahlarının bağışlanmasına vesile olan bir araç olduğunu da buralardan anlamış oluyoruz. Tabii ki biz burada bütün bu geniş anlamıyla değil de belli bazı ibadetlerin yapılmaması durumunda bunun nasıl telafi edileceği ile ilgili daha sınırlı, daha dar anlamda ele alıyoruz ve bu anlamda da İbadet özelliği taşıyan bu kefaretlerle ilgili hükümleri kısaca sizlere zikretmeye, açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi bu ibadet özelliği dikkate alındığı için değerli izleyenler bir defa bu tür kefaretler sadece Kur'an ve sünnet tarafından konulabilir. Yani Kur'an ve sünnet tarafından zikredilmeyen yeni bir kefaret çeşidi onlara kıyas edilerek ortaya konamaz. Yani neyse odur. Yani oruç kefareti ise oruç kefaretidir. Yemin kefareti ise yemin kefaretidir. İşte efendim işte eşiyle adet halindeyken beraber olmanın kefareti ise öyledir. Ya da işte hacda bir takım suçlar işlenmişse onun kefaretidir gibi. Ya da göreceğimiz diğer kefaretler. Onun dışında yeni kefaret türleri icat edilemez. Yani bu anlamda. İkincisi de Yine bunun e, ibadet yönü dikkate alınarak bu kefaret yerine getirilirken de ayet ve hadislerde nasıl ifade edilmişse ancak o şekilde yerine getirilmesi gerekir. Gerek yeni kefaret ortaya koyma bakımından gerekse bu kefaretleri yerine getirme bakımından ayet ve hadislerde yani Kur'an ve sünnette olmayan yeni tarzlar, yeni şekiller icat edilemez. Yani yeni ibadet, bunu yapmak demek yeni ibadet ortaya koymak anlamına gelir ki bu bidat e, anlamı taşır. Tabii işin e, ceza e, boyutu da vardır. Yani ceza boyutu da olduğu için bu sadece e, cezai ehliyeti olan, cezai ehliyet e, taşıyan ergen yani akıllı e, kişiler tarafından ancak bu kefaretler yerine getirilebilir. Yani çocuklar, akıl hastaları bu kefaretle yükümlü değillerdir. Tabii bu e, kefaret yerine getirildiği zaman o suçun hani bütün her şeyiyle affedildiği anlamına da gelmez. Yani ayrıca insanların e, diğer suçlarda olduğu gibi işte cinayet ve benzerleri gibi yani onun cezası verilmiş bile olsa onun e, ahiretteki e, günahından kurtulmak için ayrıca tövbe edilmesi ve ilgili kişilerle de helalleşilmesi gerekiyor. Evet kefaretlerle ilgili bu genel prensipleri, genel ilkeleri belirledikten sonra isterseniz kefaret çeşitleriyle devam edelim. Bunların bir kısmını aslında yerinde görmüştük yani işte oruç gibi, hac gibi ve diğer işte yemin gibi ibadetlerde kısmen ele almıştık. Burada kısaca bunları hatırlatmaya çalışacağız. Şimdi kefaretler kendisini doğuran sebeplere göre değişik isimlerle anılmaktadır. Mesela işte yemin kefaret ediyoruz. Oruç kefaret ediyoruz. Hata ile adam öldürme kefaret ediyoruz. İşte haccin kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal etme kefaret ediyoruz. Ya da işte bazı kaynaklarımızda işte adetli kadınlarla eşinin o haldeyken birlikte olmasından doğan kefaret diyoruz. İşte yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için zihar kefaretinden bahsediyoruz. İşte bunlardan orucun bozulması ve adetli kadınlarla beraber eşiyle, kendi eşiyle beraber olma ile ilgili kefaret hadislerle yani sünnetle sabit olmuştur. Diğerleri ise Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Şimdi sırayla yani bunları ele alalım ve bunlarla ilgili hükümleri sizlere özetlemeye çalışalım. Bir önceki bölümümüzde yemin konusunu işlediğimiz için hani sıcağı sıcağına belki yemin kefaretiyle başlamak daha uygundur. Yemin kefareti neydi hatırlayalım. Yani bir kişinin yapmış olduğu yemine yani Allah'ı da şahit tutarak, onun sıfatlarını şahit tutarak yapmış olduğu yemine sadakat göstermemesi yani uymaması durumunda ki bu da münakit yeminde hatırlayalım. Yani bir kefaret gerektiğini söylemiştik. Yani hani gelecek zamanla ilgili bir şeyin yapılması da ya da yapılmamasını yeminle pekiştirmişse buna biz yemini münakit adı ya da münakide adı vermiştik. Bunun kefaretine de kefareti yemin adı veriliyor. Yine ayet-i kerimede Allahu Teala'nın belirttiği gibi Vallahi ki yu bir <gülüyor> yani Allahu Teala sizin bilinçli olarak kasıtlı olarak yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizlere sorumlu tutar ayet kerime'de belirtiliyordu yine ayetin devamında da yani bu bunun kefvaretinin yani kendi aile fertlerine yedirdiğinizden yedirdiğinizin ortalamasından on fakire doyurmanız veya işte onları giydirmeniz ya da bir köleye azat etmeniz şeklinde Ayet-i Kerime'de sıralanmıştı. Devamında da eğer bunları yapmaya güç yetiremiyorsa bunları bulamayan kişinin hani femenlem yecıt, yani üç gün oruç tutması gerektiği yani yine ayet-i kerimede belirtilmekteydi. Dolayısıyla bu ayetlerden de anlaşıldığına göre yeminde böyle iki aşamalı bir kefaret durumu söz konusudur. Birinci aşamada yani kişi kendi ailesine yedirdiğinin ortalamasından on fakiri yedirmesi gerekir. Ya yani bunu yapamıyorsa işte on fakiri giydirmesi gerekir. E, ya da köle azat etmesi. Ama günümüzde artık köle azatı söz konusu değildir. Dolayısıyla hemen ikinci aşamaya geçilmiş olmaktadır. Eğer bunları yapamıyorsa bir kişinin 3 e, gün oruç tutması gerekiyor. Eğer e, kişi e, burada e, oruç tutacaksa yani oruç tutma seçeneğini uygulayacaksa bu orucun e, peş peşe e, tutulması gerekiyor Hanefi mezhebine göre. E, Hanefiler e, bazı işte şah, şahıs e, rivayetleri de dikkate alarak bunun peş peşe olması gerektiğini ifade ediyorlar. Ama diğer mezheplerde bunun peş peşe olma şartı da yoktur. Eğer dediğimiz gibi eğer bir bir kişiyi 10 gün yani yani 10 kişiyi yedirmek ya da 10 kişi giydirmek ayette belirtilmiş oluyor. Ama bir kişiyi 10 gün yedirmek yahut da 10 gün giydirmek suretiyle de bu kefaret yerine getirilmiş olabilir. Hatta Hanefi mezhebine göre yani bunların değerinin verilmesi suretiyle de yine bu kefaretin ifa edilmesi mümkündür. Tabii ki bu yedirme, doyurma konularında günümüzde hani fitre miktarının dikkate alınması daha uygundur. Yani kişinin kendi ortalamasını her zaman takdir edemeyebilir. yani bu şekilde en asgari olarak, asgari olarak en azından her gün bir fitre miktarı olarak bir kişiye yemek yedirilmesi önemlidir. Eğer bunu giyecek olarak takdir edeceksem, ödeyeceksen, o zaman bu giyeceğin yani o kişinin hani bütün bedenini örtebilecek özellikle olmasına da dikkat etmek gerekiyor. İkinci kefaret çeşidimiz ise oruç bozma kefaretidir. E, oruç bahsinde bu konuyla ilgili yine bilgi vermiştik hatırlayacağınız üzere. E, bir kişi eğer Ramazan'da e, orucunu tutarken e, tabi akil ve bali olan yani e, oruçla yükümlü olan bir kişinin mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde orucunu bozması halinde kefaret gerektireceğini söylemiştik. Yani burada da tekrar etmiş olalım. Yani bunun kefaretinde de kefareti savum adı veriliyor bizim fıkıh eserlerimizde. Bunun kaynağı sünnettir demiştik. Hatırlayalım yani Ramazan'da oruç tutarken eşiyle bilerek ve isteyerek yani cinsel birliktelik yaşayan bir sahabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Hazreti Peygamber de işte öncelikle bir köle azat etmesini bunu yapmaya güç yetiremiyorsa iki ay ara vermeden oruç tutmasını bunu da yapamıyorsa altmış gün bir fakiri e, sabahla akşamla doyurmasını kendisine e, söylüyor yani o, talimat veriyor. E, bunun üzerine hani bütün mezheplere göre e, bu şekilde eşiyle e, Ramazan gününde bilinçli bir şekilde beraber olan kişilere e, kefaret gerektiği ittifakla kabul edilmektedir. Yine oruç bölümünden hatırlayacaksınız acaba yeme içme suretiyle de kefaret gerekir mi gerekmez mi konusunda mezhepler arasında görüş ayrılığı vardı. Hanefi mezhebi, yani burada önemli olan hani sadece cinsel birliktelik değil, orucun kutsiyetine, onun mehabetine halel getirmek, onun saygınlığını zedenemek anlamında, yani bunun sebebini bu şekilde anladıkları için, ee, sadece bu şekilde değil de yeme içme suretiyle de kasten orucunu bozmuşsa e, onların kefaret ödemesi gerektiğini söylüyorlardı. Ama şafi mezhebi e, hayır burada sadece hadiste madem ki bu geçiyor yeme içme e, oruç kefaretini gerektirmez e, diyorlardı. Şimdi tabi bu e, burada köle azadı artık günümüzde söz konusu olmadığı için ya 60 gün e, oruç tutacaktır bir kişinin ya da bunu yapamıyorsa e, 60 fakiri doyurma seçeneğini yerine getirmiş e, olacaktır. E, eğer bu kefaret oruç tutmak suretiyle yerine getirilecekse burada bazı dikkat etmemiz gereken noktalar var. E, buradaki ay yani 2 aydır aslında 60 gün diyoruz da şeylerde hani kaynaklarda 2 ay olarak geçmektedir. Biz onu 60 gün olarak söylüyoruz. Burada 2 aydan kasıt bir kamerai aydır. Kamerai aylar bildiğiniz gibi bazen 29 çeker bazen 30 çeker. Hani 29 çekmesi halinde aslında 59 gün e, ya da 58 gün e, sürecektir. Yani birisi genellikle 29 birisi 30 gün sürer 59 ya da her ikisi de 30 e, tutmuş olabilir. Yani bu, bu aylar. Genellikle... Kazaya kalan o oruçla buna eklendiği için bunu 60 gün diyoruz. Eğer her iki ayda 30 olmuşsa o zaman bir günü daha ilave edip 61 gün oruç tutması gerekir. Yani halk arasında 60 gün denilmesinin nedeni buradan kaynaklanmış oluyor. Yine bu oruçların peş peşe tutulmuş olması gerekiyor. Yine oruç bölümünde de bunu ifade etmiştik. Ama bir kişi eğer hastalık dolayısıyla yolculuk veya başka sebeplerle buna ara vermek durumunda kalıyorsa... Orucuna yeniden başlaması gerekiyor. Yani eskileri nafile olmuş olur. Ama hani kadınlarla ilgili özel bir durum vardı. Onların özel halleri söz konusu olursa bu oruç tutarken bu kefaretin peş peşeliğini bozmaz. Bu halleri sona erdikten sonra yine kaldıkları yerden devam etmiş olurlar. Ama temizlendikten sonra ara verirlerse o zaman yine sıfırdan onların da sıfırdan başlamaları gerekiyor. Ee, yine e, bu kefaret orucu e, tutulurken araya mesela Ramazan orucu girmişse ya da işte bayram girmişse yine de bu e, baştan başlanması gerekir. Peş peşelik bozulmuş olur. Çünkü neden? İşte Ramazan orucu varken kefaret orucu tutulmaz. Mecburen o oruç tutulacaktır. Yine bayram günlerinde de oruç tutmak çok uygun görülmemiş. ya yani Haram ya da tahrim ve mekruh görüldüğü için yani buralarda oruç tutulamayacağı için peş peşelik bozulacaktır. Yani bu kefaret orucuna sıfırdan yeniden başlamak gerekiyor. Bir başka kefaret çeşidimiz haccın kurallarını ve aynı zamanda tabi ihram yasaklarını ihlal dolayısıyla kefarettir. Yine hac konusunda hatırlayacaksınız. Bazı durumlarda bazı kuralların ihlal edilmesi ya da bazı ihram yasaklarının çiğnenmesi ya da bazı vaciplerin haccin ya da umrenin vaciplerinin yerine getirilmemesi durumunda kefaret gerektiğini söylemiştik. Ya bunlar çeşitli kısımlara ayrılıyor ve sebeplerine göre de bunlardan bir ya da birkaç tanesi birkaç tanesini yerine getirmek gerekiyor. Mesela bunlardan birisi e bedenedir. Bedene büyükbaş hayvan anlamındadır. Yani deve ya da e, sığır anlamına geliyor. Bir başka e, küçükbaş hayvandır ki buna dem adı verilir. Yani küçükbaş hayvan kesmek anlamında dem denilir. Ya da yine kefaret çeşitli olarak sadaka vermek vardır. Oruç tutmak vardır. Ya da eğer bir hayvanı öldürmüşse ya da orada bazı e, zarar, maddi zararlar vermişse Bunların tazmin edilmesi şeklinde de kefaret yerine getirilmesi gerekebilir. Bunlar tabii çok detaylı konulardır. Yani her biriyle ilgili belki hac yani fıkıh eserlerimizin, ilmahal eserlerimizin hac bölümlerine müracaat etmek ya da işte hacdaki bu konuyla ilgilenen görevlilerle istişare etmekte yarar var. Ee, sadece burada belki e, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için e, biraz şu bu ihramlı iken Tıraş olmakla alakalı e, kefarete kısaca değinmekte yarar var. Buna kefarete halk denir. Yani tıraş olma kefarete adı e, verilir. E, Ayet-i Kerime'de kurbanlarınız yerlerine ulaşıncaya kadar hacda başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden kim hastalanın ya da başından bir sıkıntı olursa bunun e, fidyesi yani kefarete olarak oruç tutmak, işte sadaka vermek veya kurban kesmektir diyor. Yani bunun fidyesi olarak ayet-kerime de bu şekilde sıralanıyor. İşte gerek bu ayet-kerime, gerekse Hazreti Peygamberin bunlarla ilgili açıklamaları, talimatları ve uygulamaları dikkate alınarak yani fıkıhçılarımız şu hükümleri öngörmüşlerdir. Eğer bir kişi hac için ihrama girer, geçerli bir mazereti sebebiyle tıraş olmak zorunda kalırsa kefaret olarak ya üç gün e, oruç tutması gerekir, ya altı fakiri e, doyurması ya da e, bir dem yani küçük baş hayvanı kurban etmesi gerekiyor. Tabii ki burada eğer bunları oruç şeklinde yerine getirecekse diğerlerinde olduğu gibi bunun peş peşe olması şartı yoktur. Yani ara araya, e, aralıklı olarak da bunları tutması e, mümkündür. Evet yine hadislerde geçen Hazreti Peygamber'in, Hadislerinde sünnetiyle sabit olan bir kefaret çeşidi de hani müstahap olarak kabul edilen ödenmesi yerine getirilmesi müstahap olarak kabul edilen bir kefaret çeşidi de bir kişinin eşiyle o adetli iken hani ilişkiye girmesi kefaretidir. Aslında hepimizin bildiği gibi adet dönemlerindeyken insanların eşiyle beraber olmaması gerekir. Yani bu şekilde bir cinsel ilişki yasaktır, haramdır. Yani ayet-i kerimede فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي <الْمَحِيط> buyurulmaktadır. Yani adetliyken eşlerinizden ayrılın şeklinde ayet-i kerime bu şekilde bize talimat verilmektedir. İşte eğer bu yasak ihlal edilmiş olursa, yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan tevbe edilmesi, öncelikle bu haramdan tevbe edilmesi gerektiğini, ee, ama bir şekilde de bunun telafisi içinde e, bir dinar ya da e, yarım dinar sadaka verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani bir dinar hani günümüzün ağırlık ölçülerine göre e, yaklaşık 4.25 grama tekabül ediyormuş. E, bunun yani bu ilişkinin e, yani kasten olması, unutarak olması, haramlığını bilip ya da bilmeden yapılmış olması fark etmiyor. E, ya da hani e, eşinin adette olup olmadığını bilmeden e, yapmış olması fark etmiyor. Her halükarda bu kefareti yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Eğer her iki tarafta bunu bilinçli olarak yapmışlarsa bu kefaret her ikisi için de e, gereklidir. Bunu da ifade etmekte yarar var. E, tabii ki bu e, şeylere göre e, yani fıkıh e, mezheplerimize göre yani özellikle de Hanefi ve Şafi'lere göre müstahap olarak kabul edilmiştir. Yani yoksa farz ya da vacip niteliğinde bir kefaret değildir. Yani bunu da ayrıca kaydetmekte yarar var. Değerli izleyenler bir başka kefaret çeşidimiz de bir insanın ölümüne sebep olma kefaretidir. Yani adam öldürme kefaretidir. Yani bildiğiniz gibi bir insanı öldürmek ayet-i kerimelerden dolayı, onların ifadesinden dolayı bütün insanlığı öldürmek anlamına gelmektedir. Bir cana kastetmek çok büyük bir günahtır. Bunun hem bu dünyada bir ağır bir yaptırımı vardır. Hem de ayrıca ahirette de bunun günahı çok büyük olacaktır. Cezası çok büyük olacaktır. Bildiğimiz gibi yani ayet-i "Ya يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي buyurulmaktadır. Yani bir kişi kasten bir insanın ölümüne sebep olmuşsa ...bunlarla ilgili olarak, ceza olarak öldürmelerde kısas yazıldığı kesin bir şekilde, net bir şekilde ifade edilmektedir. Ama her zaman öldürme kasten olmayabilir. Bazen bir kişi kazan, bilmeden, hatalı olarak da bir insanın ölümüne sebep olmuş olabilir. Yani bu şekilde bir insanın ölümüne sebep olan kişi öncelikle onun diyetini ödemesi gerekiyor. Eğer karşı taraf affetmemişse affederse ödemesi gerekmez. Ama bunun yanında ayet-i kerimelerden ifade edildiğine göre bir de kefaret ödemesinde bulunması gerekiyor. Bu kefaret ödemesi de bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak, eğer bu da yapılamıyorsa iki ay peş peşe oruç tutmaktır. Tabii günümüzde e, e, yani köle azadı söz konusu olmadığı için, yani hataen yani adam öldürmenin kefareti bu şekilde e, peş peşe e, iki ay oruç tutma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Peki kasten adam öldürmeden dolayı kefaret gerekir mi? Yani ayet kerimede yani bir insanın kasten öldürülmesi ebediyen cehennemde kalmaya sebep olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla Hanefi mezhebi bunu dikkate alarak yani orada kefaret de zikredilmiyor. Hataen yani öldürmelerde kefaret zikrediliyor ama kasten öldürmede sadece cehennem azabından bahsediliyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebi diyor ki adam kasten adam öldürme, kişi öldürmeden dolayı kefaret gerekmez çünkü bunun cezası kefaretle telafi edilebilecek düzeyde değildir. O kişinin ancak işte Allah'a tövbe etmesi, ilgili kişilerden helallik alması eğer Allah affederse ancak o zaman e, bu, bu şeyden kurtulmuş olur diyorlar. Şafii mezhebi ise hayır madem ki hataen öldürmelerde keffaret gerekiyorsa e, kasten öldürmelerde haydi haydi gerekir. Çünkü bu daha ağır bir suçtur. Yani hiç olmasa onun bu günahının hafifletilmesine katkıda bulunur diyorlar. Dolayısıyla şafii mezhebine göre aynı şekilde yani hataen öldürmelerde olduğu gibi Burada da e, öldürme e, kefareti olarak e, ya köle azadı ya da iki ay oruç tutmak gerekir diyorlar. Yani köle azadı söz konusu olmadığı için dolayısıyla e, oruç burada taayyün etmiş oluyor. Ama Hanefi mezhebine tekrar söylüyorum yani onların kefaret, onlara göre e, kasten öldürmelerde kefaret ödenmesi gerekmiyor. Bu şekilde hem bunlarla ilgili en azından bir genel kültür olarak ya yani da dini bilgi olarak e, daha fazla malumat e, edinmek isteyen e, Müslüman e, bireylerin e, mesela fıkıh kitaplarımıza ya da ilmihal kitaplarımıza başvurması mümkündür. Ya da tefsir kitaplarımızda da yani tefsirlerde de bunlarla ilgili detaylı bilgiler vardır. Yani bu şekilde e, kefaret konusunu özetlemiş oluyoruz. E, bir başka e, bölümümüzde yine dini hayatımızı ilgilendiren e, ve e, birey olarak Yerine getirmemiz gereken ibadetlerimizle alakalı yine değişik konuları, değişik meseleleri ele almaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.